اللهم صل على سيدنا محمد وعلى رحيم أعوذ بالله اجتمع على من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من رجاء الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فانفقوا في سبيل الله فلا تلقوا بأيديكم من التعلوكة وأحسنوه إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم الله من فعله بالقرآن العظيم Aaa diktenadım elhamdülillah rabbil alamin eşteğfurullah el hayy el kayyum hasunte bi'l hayy el kayyumillezi la yamut kemedan fe devr kan kun suve ila havle ve la kuvve illa bi'l ayni'l azimeyn edit devam ediyor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 anlaşılmasın ki sadaka vermek farzdır gibi. Allah yoluna vermek farzdır. E, bu nerede farz olur? Zekat e, farzdır. Zekat kime farz olur? Nisab'a varlık olana farz olur. O zaman işte Nisab ne kadardır? 80 küsur gram altındır. Zekatla ilgili malumat. E, yine farz olan ne var? fitre var. Yani vaciptir. O da gerekli zorunlu demektir. O da Ramazan Şerif'te bayramdan önce veriliyor. Ondan sonra yine Allah yolunda infak ne var? Kurban var. Kurban da onda bir hesabı var. E kurban da infaktır. Allah yolunda para harcamaktır. Ondan sonra ne var? Oruç tutamayan fidye veriyor. O da nedir? E, zorunludur. Ondan sonra ne var? Yemin kefaretinde mesela. On fakir yedirmek var. Efendim işte yanlışlıkla adam öldürsek kefaretleri var. Bunlar paraya takip ediyorum. Bunlara e, faz denebilir. Vacip denebilir. Ama bir insan e, bir dilenciye para vermesi, bir isteyene para vermesi sünnettir. Sünnettir. Dolayısıyla burada eee Kırk birinci farz dediğimiz zaman Allah yolunda infak dediğimiz zaman e, ne anlama geliyor? Bu farz olan vazifeler anlamına geliyor. Ama bu genel manada e, tabii infakata nedir? Teşviktir. E, cömertliğe teşviktir. Hayır yapmaya teşviktir. E, tabii bu sadece zekattan sınırlı kalmıyor zekattan fitreyle, fidyeyle. Çünkü misafir geliyor. E, misafire ikram yapmak, ona da bir para harcıyor, infak yapmak o da zorunludur, Misafiri aç bırakamaz. Efendim, e açken çok yatağı bizden değildir diyor. Deyse minnâ men yebîtü şef'âne ve câruhû câ'i'ûn ilâ komşusu yanda aç çatarken kendisi çok yatan bizden değildir. E, bizden değildir ne var? Büyük bir tehdit var. Bu da sünnette falan, faziletli amelde böyle tehdit olmaz. Bizden değildir diyor. E demek ki, e ben bu senin zekatını verdim. E, zekatım 2 bin lira tuttu. Ben de 2000 bin için hepsini fakirlere verdim. Şimdi daha bir şey vermem gerekmez. Olur mu gerekmez? Adam yanında altında, yanında, sağında, solda neyse aç aç. Buna bir ekmek, bir çorba, bir şey neyse ne varsa. Bu, bu da ne oluyor bu sefer? E, nafilelikten sadaka kısmından çıkıyor. Daha güçlü bir e, senin ona borcun gibi oluyor. Neden? E çünkü bir komşuluk hakkında. E, yolda giderken de arkadaşın olsa, parasını kaybetse, senin paran olsa adam su alacak para çok, yemek yiyecek para çok, ölecek mi yani? böyle zaruret durumlarda da e ben bu senin zekatını verdim e sen bu zekatını verdi ama şey komşunda, yol arkadaşında bir e, har zuur zaruret zuur şimdi bu daha bana bir vuruş farz değil ya anladık farz değil zekatını ama bu adam anda muhterce oldu bunun işi kim böyle kimseden de bulamıyor başkasından bulursa senden vazife düşer ama başkasından bulamazsa ne oldu? komşuluktan dolayı, yol arkadaşlığından dolayı, e, sen üstüne kalın. E bende de para yok. E, Paray yoksa bir şey yok. canın alacak anımız yok. Sen de, de para yoksa ne yapalım? Ama varsa bir ekmek yarıya böleceksin. Yani hakikaten acı bahsediyoruz. Anladınız mı? Bunlar önemli meseleler. E, yani zekattan başka malda hak yoktur. Demek ne olur? Yanlış olur. Yani zenginlerin mallarında zekattan başka bir hak yoktur diye genel konuşmak genel konuşmak yanlış olur. Tabi ki zekat nisabı bellidir. Kırt olarak tayin edilmiştir. Belirlidir. Masarifi bellidir. Yani nere nere verilebileceği 8 sınıfa Kur'an-ı Kerim onu ayırmıştım. Bunlar tamam. Yani özel olarak bunu desen doğru bir şey. Ama genel olarak bu doğru olmaz. Neden? İşte diyorum sana komşu geldi, kabını çaldı. Ne var? Bizim evimizde ne ot var ne ocak var. Yemek yok çorba yok. Çocuklar ağlıyor açız. Dedi. E sen de bunu had inan bakalım sahte yalıkt mı yapıyor? E, gelin bakayım dedim. Diyelim. Girdin de baktın. Durum hakikaten böyle. E şimdi sen de o sene nezik yaptığını versen bile. Bu adama bir ekmek parası, bir çorba içirmen ne olur? Yine fark olur. Çünkü burada komşuluk hakkı var. Bu adamın da efendim, başlıktan hasta olma tehlikesi var. Çoğun çocuğunun. Olabilir insanın çevresinde böyle durumlar yani. Tabii komşuluk ne kadardır? Nereye kadardır? E, Şimdi apartmanlar apartman illaki komşuluktur yani. O için büyük apartmanda oturanın sorunu büyük. O kadar adamlar mı nasıl uğraştı? Kiati bilir şeylerle otursana onlardan da parası oluyor kesin. Yani inşallah kimse açık alıp birbirine muhtaç olmaz ama eee tabii 40 ev diye bahsi geçen 40 ev eşiği 40 ev, tabii köyde olur 40. Ya e bu İstanbul'da 40 ev dediğin zaman eder bir, birkaç bin hane. Yani her apartmanda 40 40 ev birkaç bin hane eder. E tabi insan o kadar da uzaklarından da sorumlu. Tutulamaz şu anda. E, bu şehir hayatında tutulamaz yani. Ona göre e, sana bir zaruretin intikal etmesi, bir ihtiyar sahibinin gelmesi. Yani ne bilir. İsterse komşu değil, bir şey değil. E yani burada e, yolda e, devredi yıkıldı yani. sen de param imkanı var. E şimdi bu adama ne oldu? Bunu bir hastaneye götürelim falan. Bir sen ne olur? Mahkul olur. Hatta kimse buna bakmıyorsa, ortada kaldıysa öyle kan kaybediyor, şu bir tarafı kırıldı, paspas pas bağırıyor. Her kimse de ilgilenmiyor. E senin imkanın varsa bunu da götürüp tedavi ettirmek de yine senin üzerine kalır mı? E kalır yani. Paran varsa diyorum ya. Yani. İmkanın varsa bu da döner. Bir borç. Ama millet korkuyor tam şimdi. Adam arabayla vuruyor, gidiyor öbürünü de hastaneye götürsün, onun üstüne kalıyor, sen vurdun diye. Adam da diyor ki şimdi gidip orada burada da başıma eder bilmem neler çekeceğine, ha bırak diyor. E öyle de yapmamak lazım ama e, yani bu işlemleri de biraz kolaylaştırmak lazım ya. Yani, acil servislerde, ağır hastalıklarda, adam gelmiş kapıya dayanmış, bas bas bağırıyor. Işte formalitelerini yapalım, kayıtını yapalım kaç yaşındasın, nerede doldun, bilmem ne, ayın ne, burcun ne. Yani adam öldü ya. Nasıl bir memleket ya? Böyle şey olmaz ya. Bizim hastanede sana şey yok, Sen sigortan buraya kapsamıyor, ki öbürüne. Ya nasıl gidecek sana? Kırıldı da? Al işte bir yere sen. İlginç, en fiku yani harcayın. Tabii zekat başta. Malın hesabı olanlar. Ama ondan sonra da haklar var mı? Var yani. İçer Allah yolunda harcayın. Bunun zekat ayetinde de bazı daha olabilir. Tefsirde onu yazdık. Tevbe suresinde geçtik. Tevbe suresini bitirdik yani. Şimdi Yunus suresine başladık. Ruhur, Fırkan tepsimiz. Allah tamamına erhilsin. <gülüyor> Ama zekatla ilgili özel bir kitapta bunlar da ayetten konuşulur inşallah. Allah yolunda. E tabi Allah yolunda nedir? Cami yapmak, Allah yolunda. Medrese yapmak, Allah yolunda. Talebe bakmak. Talebeler nasıl okuyacak? Bakanlar olmasın. Talebelere vermek, Allah yolunda. Talebeler diğince, Özellikle kastımız e, tefsir, hadis, gibi veya onların yolu olan sardar gibi İslami ilimleri tahsile çalışanlardı. Ama adam yurtta, yurtta kalıyor, üniversitede okuyor falan. E bu da tabii abdestliyse, namazlıysa, Müslüman fakirse yani, fakirse bu zaten sokaktaki fakire de vermiyor musun? Sokaktaki fakire verdiğin gibi onu da verir ama ilmin faziletinden dolayı cevaba erişilmez. Ancak fakire infak olur. Ama talebeye verdiğin zaman, yani İslami ilimleri okuyana, okutana verdiğin zaman, o zaman ne olur? İki fazilet olur. Neden? Bir, efendim, fakir olduğundan ihtiyaç harbine infak olur, öbür taraftan İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır. E, i̇lmin hayatına bağlıdır. O halde burada dini yaşatmaktan dolayı ikinci kat olur. Mesela e, hayır yaptım, fakiret, üsttecek, işte sadaka verirken, e, akrabandan olana verirsen, e, ailenden olana verirsen, bunun sevabı çok daha fazla olur. Neden? Çünkü hem sadaka olur hem sula-i rahip olur. Yani akraba aleyhi işte olur. İki karşılar olur. Ve deebi menta'un Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve liyedül ulyâ kayrun minel Üstteki el alttaki elden hayırlıdır. Yani veren el alan elden hayırlıdır. Sen ailenden başla. Onun insan hanımına bile infak etse yani hanımına verirken kasaptan et alırken fırından ekmek alırken meyve alırken evine çoluğuna çoluğuna bunda da sadakayı ne edebilir mi? edebilir mi? etmelidir. Bukhari hadisinde bir adam ailesine harcama yaparsa ama bu yaptığı harcamayı da niyetine katarsa yani Allah rızası için niyetli yapacak bu zaten benim alım çocuğum bunları mecbur yedireceğim derse karavana boşa gider. Ama ben Allah razı olsun bunlara bakıyorum diye de niyet ederse yani Allah razı olsun bakıyorsun ama ölmeyecek kadar bir şey versen hadi ona mecbursun. Ama sen şimdi muz aldık mecbur değilsin ki muz alma. Portakal almaya mecbur değilsin. Dondurma almaya mecbur değilsin. Niyet ettin ki bunlar çalışıyorsun sevilsin falan. İşte onlara ikram edeyim. Ya bu niyetle yap, yaparsan fark o, sadaka, o adama sadaka sevabı yazılır. Hem de en makbulu sadakaların en ediliyor ailenin ağzına koyduğun lokmadır. Hanımının, hanımına yedirdiğin var ya, ekmekler, niyet yetsen niyet sadakaların en üstünü. En üstünü olur. allah Teala hiç boş bırakmıyor. Ciğer. Her yerden kazandıracak inşallah. Ama niyet var mı? Niyet bu niyetler e, şuur ister. Allah'a irtibat ister. Zikir ister. Allah'ın hatırlamak ister. Allah'tan kafir adamın hiç niyeti olmaz. Zikir üzere olan her işte niyeti der. Şimdi siz bu işte niyete önem vereceğinizi ben söylüyorum. Neden? Şundan çünkü siz bu kadar zaten harcama yapıyorsunuz. he de geri de dönüş yok. Hanıma mahama verdiği, işçiye verdiğine bencemez benzemez. O zaman siz de enayi olmadığınıza göre o efendi iyi ki bu meseleyi Söyledin bize balık kuş ahirette çıksın karşımıza diye Biz boş iş yapmayı sevmeyiz Artık niyet edeceğiz mutlaka diye ee, Düşünürsünüz inşallah Böylece infak edin Çok bu da yedirin Allah yolunda Cihat yolunda Gaza yolunda Allah, Allah. Filistin'e yardım ediliyor mesela onlar orada Yahudinin zulmü altında eziliyor. büyük infaklık yukarıda. E şimdi Van'da deprem oluyor, oraya gönderiyorsun, büyük infakları. Başka bir dünyanın nerelerinde? Somali'de aşık oluyoruz. Pakistan'da sel oluyoruz şunlar. Hep bunları Allah yolunda sayıyor Rabbi. Allah yolunda infak edin, harcamalar yapın. Efendim? Tabii atamaya göre, yerine göre benim bir şeyim yok. Bir hurma versen de sana kadın, bir yudum su içirsen de sana kadın, bir yudum süt, süt versen sana kadın. Bunlar hep Rabbim ne yaptı? Geniş etti. Ve la وَلَا تُلْقُو بِاَيْل۪يكُمْ اِلَتْ تَحْلُكَةِ Ellerinizle kendinizi tehlikeye bırakmayın. Ne demek tehlikeye bırakmayın? Allah yolunda cihada çıktın da öldürülür müyüm, şehit olur mu diye korkma, o tehlike değil. Ebayübel Ansari Hazretleri nedir? Bir muharebedeydiler, düşman sapı karşı tarafta, Allah bu tarafta, mücahitlerden biri çıktı, atladı kafirlerin üstüne tek başına, ''Aa bu adam kendi tehlikeyi atıyor dediler. Ebayübel Ansari Hazretleri de o değil. Dedi ki, ''Bu ayete yanlış mana verdiniz.'' Tehlike bunun bu atlaması değil. Düşmanların üzerine atılması değil. Ya tehlike nedir? Allah yolunda cihada çıkmamaktır. Ve Allah yoluna harcama yapmamaktır. dedi. Neden? Bak, gerisinde ne diyor? Allah yolunda harcama yapın. Peşinden ne diyor? Kendinizi tehlikeye atmayın. Bu ne demek? Allah yoluna vermezsen tehlike yaptın. Çünkü Allah Resulü'nü sanırlığa söyle. Biz şey gönderdi. Onunla İslam'ı aziz kıldı. E, devlete kavuşturdu Medine'de İslam devleti kuruldu. Biz ondan sonra çok cihatlar, gazalar yaptık. Azgın İslam yer, yerini buldu. Biz aramızda sahabeden bazıları toplaştık dedik ki ya bir oradan oraya, oradan oraya hep cihatlara, gazalara çıkarken bu yandan e, e, hurmalıklarımız, bostanlarımız e, bozuldu, bakımsız kaldı evlerin kapısı, şu penceresi falan bozuldu, kırıldı, döküldü. Ne olacak? Biraz e, cihada başkaları çıksın da biz Medine'de kalalım. Bir zaman işte boşları düzeltiriz. Sulamalarımızı yaparız. Ağaçları hep biraz bakıma alırız. O sonra evin kapısını, penceresini düzeltiriz. Falan. Tam biz böyle karar verirken bu ayet ilgiliyor. Allah yolunda harcama yapın, yani cihada çıkın. Hem malınızla hem imkanınızla İslam'ın hakim olması için dünyaya yayılması için İlâhi kerimetillah Allah davasını yüceltmek için gösterişten, riyadan, kibirden gururdan kendini beğenmekten, iftihardan e, sakınarak Allah için harcama yapın. Gayret gösterin. Bu dini bu millet nasıl öğrenecek? En büyük cihaz, iyi emretmek, kötülüklerle Şimdi bu internetlerle biz ne yapıyoruz? Şu saatte çok daha fazla insana ulaşıyoruz. Radyo ile ne yapıyoruz? On binlere, yüz binlere ulaşıyoruz. Ya e burada toplansa bir kişi, iki bin kişi. Taş çatlasın bir kişilik yerimiz var. Aşağılarla beraber. Ama, e, burada şimdi dinleyen yüz binler oluyor. Bu nedir? Allah'ın dinini davasını yüceltme ve bu tebliği, daveti, helalı haramı, ayeti hadisi bu kadar insanlara ulaştırmalıdır. E şimdi bunların bakımına verdiği nedeni Allah yoluna vermek değil mi? Bu müesseseler çalışmasa, burada adam çalışmasa, işçinin maaşı verilmez, elektriği ödemez, ne olur? Elektriği kese, elektriği kestim. Ben bunu nasıl konuşacağım sana? Ya bu kadar hizmet görülüyorum. Siz maşallah diyorsunuz ki nasıl olsa bu hoca keramet sahibi bir evliyadır. Bunun değirmen dönüyor. Çok bunun parası vardı. Öyle zannediyorsunuz. Ondan sonra da bütün işleri bana bırakıyorsunuz. Efendi Hazretleri'nin babası Ali Efendi dediği gibi ta tarladan, çaydan, fındıkdan neyse işte o zaman ne ekiyorlar ise geliyor, beş vakit camiye geliyor ofun Tavşanlı köyünde adı eski adı Miço köyde gidiyor ne kadar tarlada şurada burada işi olsa da namazı mutlaka tarlada kılmıyor ne takılıyor? Camiye kılıyor ezanı okuyor bir kişi gelmiyor biliyorsunuz iş zamanı o tarla zamanı köylü gider tarlalarına tarladan gitken gitken nasıl camiye gelecek yani gelmez tembelli gelir cuma gününde ama ne yaparlar? Cuma'da toplanırlar. O da onlara vaaz ediyor. Ne dedi onlara? Camiyi bana bıraktınız dedi. Allah razı olmasın sizden. Bir amin diyecektiler. Her bine Amin diyecek dua edecek miyim? Siz de bu işleri bana bıraktınız. Allah razı olsun sizden. Amin! Her işi başıma yıktınız bıraktınız. Her <gülüyor> iş. Hiç sormaz. Bir kişi gelip de, bu değirmen nasıl döner? Bu tebliğler nasıl olur? Bu kadar misafiri sen nasıl ağırlarsın, Araplar, Hacemleri? Bu kadar insanlar nasıl yedirirsen, içirirsen, bu kadar fakirler nasıl dağıtırsın? Hindistan'a yüz tane kurban gönderdi bu Medine'ye, İmam Rabban torunlarına, fakirlilere, oralara evlendirmeler, şunlar bunlar. Siz şimdi düşünüyorsunuz, uuu, otopisi de evlendir, bir de başına da yük getirirsin. <gülüyor> Ki sizi belediye öğrendirsin, bana ne? Siz ne <gülüyor> mi Dünyada burada da fukara var. Amma velakin ey gidi hayır sahipleri. Hayırsızsınız. Hayırsız. Allah ona infak edin. Bugün bu ayeti ben seçmedim ki. Sıralı 41. farz bu. E bu farzı söylerken size de ucunu tokundurmasam böyle vaz olur mu? Dinledi ne çift Kime dedi? Ortaya dedi. Hiç kimse almadı ki yapacağız? <gülüyor> yazık ya yazık. Canımız çıkıyor ya. Şu radyolar, şu elektrikler, şu sular, buralar hizmetleri, kiralar, 20-30 kişinin maaşlar. Ne kolay iş mi? İnternet, o internet öyle. Bir tane reklam yok, bir tane üyelik yok, bir tane para alıyor muyum? Almıyoruz. E Nerede geliyor değerlendiriyor? Dedi ki bu yer değerlendiriyor. Onlar diyor, anladın gel yer diyor, suyu nereden geliyor? Ulan <gülüyor> sen bunu yer oldu, anlasan suyunu sorar mısın hala? E bak anlamadın. Allah anlayış versin. <gülüyor> Allah size biraz şuur versin. <gülüyor> Allah yolda infak edin, harcamada bulunun, sakın kendinizi ne yapmayın? tehlikeye atmayın. Vermezseniz, kısarsanız, sıkarsanız, keserseniz Hele cekantını vermesen, gitti cehennem tehlikesi var. Fitre vermesen, vacibi terk ettin. Kurban kesmesen, vacibi terk ettin. Bunlar komşun aç ölüyor, öldü. E ona bir ekmek vermedin, yanıldın sen. Tehlikeye atıldın sen. Kendi deliğe bırakmayın. Rahsiyuu, <gülüyor> iyilik yapın, güzellik yapın, yardım yapın. İnna Allahu Muhsin'in, Allah iyilik edenleri sever. Allah'ın mahsukulları sever. Rabbim tebâveke ve teâlâ. Ensar diyor, Bahagin Nebi Cübeyre Cübe Hazretleri, sahabe, Medine'deki özellikle sahabe, çok harcama yapıyorlar, Allah yolunda sadaka veriyorlar, kıtlık oldu. Bir sene kıtlık olunca dediler ki bu sene biraz kısalım, çok cömertlik yapmayalım, sonra belki de bu kuraklıktan dolayı biz de aşık alırız falan. Biraz kısınca bu ayet geldi. Verin Allah'ın yoluna. Korkmayın. Vermeyin de kendinizi tehlikeye atmayın. Allah Allah. Bak demin anlattığım kısa burada önüme gel. Ravisi kim? Eslem Ebu İmran. Allah Allah. Görüyor musun? Konstantiniyye'deydik diyor. Allah'ım. Demek ki bu yine İstanbul yakınlarında bir savaş idi bu. Mısır ehlinin başında Ukbe bin Amr sahabeden. Radıyallahu anh. Şam ehlinin başında Fudali bin Ubeyd. Radıyallahu anh. Hep böyle ehlililer Rumlardan büyük bir saf yani Bizans'tan ee, ordu çıktı. Biz de saflarımızı ee, düzenledik. Allah yolunda cihat için namazdaki saf gibi cihatta da ne oluyor? Saf diziliyor. Müslümanlardan bir adam atla duruyor Bizanslıların arasına tek başına saldırdı. Saldırınca millet bağırıyor Subhanallah. Kendini tehlike atıyor. Ali harp başlamadı. Buradan müsaade verilmedi yani. Kenan bir savaşa girilmedi tek başına. Bu adam kendini tehlikeye atıyor. Değince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahibi yani arkadaşı kim o? Ebu El-Azari Hazreti. Kaktaya dedi ya yü'n-nâzînle kumset-i evvel-i unâzîl âyete dedir-hâzîl âyete, siz bu âyete kendinizi tehlikeye atmayla âyete de böyle bir anlağı veriyorsunuz ve innevâ lezzeletehâzîl âyete fînâ mâşâllâhûl ânsâr bu âyet ânsâr hakkında indi, bizim hakkımızda Yani bizim hakkımızda inen ayeti, bizden iyi mi bileceksiniz? İşte demin anlattım Allah dinini aziz kılınca, yardımcılığa çoğalınca gizli gizli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şey demedik de diyor. Aramızda dedik ki mallarımız zayi oldu. Yani işte tarla, postan, paa, el, ocak. E, kaç senedir ilgilenemiyoruz. Cihat cihat. E şimdi de yardımcılar çoğaldı. Yeni nesiller geliyor. Gençler geliyor. Diğer e, etrafta kabileler Müslüman oluyor. Ülkeler İslam'a giriyor. Onun için biz biraz dursak Medine'de mallarımızın içinde de zayi biraz düzelsek. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biz bir şey demedik ama ayet Mevla her şeyi biliyor. İnfak edin. Kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de yapmayın? Ümidinizi Allah'tan kesmeyin Bir adam diyor Ferah-i Nazim radıyallaha düşmanıyla karşılaşıyor Allah yolunda cihatta Şehit kadar savaşıyor, bu adam kendi tehlike yapmış oluyor mu? Olmuyor, dedi diyor olur mu? Cennete yapmış oluyor. Peki, kim tehlike yapmış oluyor? Bir adam günahlar işliyor, işliyor, sonra ümidini kesiyor. Şeytan da onun ümidini kestiriyor. O adam diyor ki, Allah beni ebediyen affetmeyecek nasıl olsa. Füneli patlamış, araba gibi, ne kadar yaparsam, çar. Allah beni ebediyen yani affetmeyecek demek nedir? Ümidi keçmektir. İnsanı kabir eder. İşte esas bu adam kendisini ebedi cehennem tehlikesine atıyor. Allah bize rahmetinden ümidimizi kestirmesin. Ahsin o. Allah hakkında güzel düşünün. Sizin Rabbinizdir. O seyiri gelecektir. O sizi sever. O sizi zayi etmez. Celle, Celle Evet. Başka bir hakikar ve tenebbi buyuruyor. Ve enfiku infak edin, harcayın, verin mimma cealekum nelerden verin, hangi mallardan verin Allah hangi mallara sizi halife yaptıysa emanetçi yaptıysa onlardan yani cebindeki senin değil bambostan senin değil dükkan tezgah senin değil karın senin değil bu kadar kazançların senin değil hepsinde nesin? halife kılındın halife ne demek? yani emanetçi esas sahibinin yerine vekil, vekil Allah sana bu mallardan harkema yetkisi vermiş, faydalanma izni vermiş, yani seni ne yapmış burada? vekil yapmış vekil. sen de bunu kendini diye bilirsen bellersen, yanlış edersin o yüzden Mevlana buyuruyor kendi malınızdan vermek zor gelirse, vekil olduğunuz mallardan verin yani nasılsa vekil olduğun mal senin değil e, vekil olduğun maldan verin bütün mallarımız nasıl? Hiçbirinde asaletimiz yok. Hepsinde vekaletimiz var. O zaman ne oluyor? Verdim işte. Yani kolay gelsin vermemiz. Nur suresinde yine bu hadis suresi. فَالَّذ۪ينَ آمَلُوا مِكُمْ مَنْ فَقُورُ لَهُ İçinizde inananlar yetmez Allah yolunda. Bu din nasıl yayılacak? Ebayu vel Asari buralara gelmese nasıl bir İstanbul Müslüman olur? Hazreti Fatih burayı fethetmek için niye, niye gayret etti? E vay be lan bulacak. Bu kadar sahabe gelmiş buraya. E onlar bu emekleri vermeselerdi, bugün buralar Müslüman değildi. Ta Bukharalar, Özbekistanlar, buralardan çok önemli Müslüman oldu oralar. Hep cihatla. Buradan Bukharaya 5 saatte gidiyoruz. Uçakla Ya. Ta Medine'den gitmişler oraya. Düşünsene sen. Çok uzak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne amcasının oğlu? Orada yatıyor. Kuzem i̇bn Abbas. Hazreti Abbas'ın oğlu. i̇bn Abbas'ın kardeşi yani. Abdullah'ın kardeşi. Radıyallahu anh'ın mecba'in. Kuzem Radıyallahu anh. Taşkent'te yatıyor. Yok Semerkent'te. Semerkent'te. Nasıl gitmişler oraları? Hep şekil olmuşlar. Çünkü yani İnananlar, yetmez, infak edenler yani Allah yolunda dinin yükselmesi için harcayanlar. E oraya giderken parasız mı gitti? Milletten mi gitti? Kendi parasını da yanına aldı. Malıyla, canıyla cehamda gitti adam. Adam oradan oraya, şuradan şuraya bir yolcular gitsen ne kadar para lazım yani yolda acıkacaksın, susayacaksın, şunu alacaksın, bunu alacak Medine nere? İstanbul nere? Bukhara nereye? Üç ay, beş ay. Bir de tabii geri dönemediler mübarekler. Hep şehit oldular. Buralarda. E bizim nedir durumumuz? Allah'ın dini yükselsin çünkü. Biz ne yapıyoruz? Radyo elimizin altında düğmeye bile basmıyoruz. Lale bir kanalını bulacaksın, sohbeti bulacaksın. Onu bile yapmıyor adam ya. Bugün bir Hacı telefon etti bana. Dedi ya bir taksiye bindim şimdi. Dedi ona ne dinliyorsun, ne diyorsun demek ki ben hocadan başka bir şey de dinlemiyorum. Bir de onu duyuyorum söyledi. Ve o da haber ediyor diyor. Taksicinin selamı var diyor. Benden de ne selam söylüyor ola. E şimdi kaç kişi var böyle? Allah sayan çoğansın. Amin. Yani oç bence başka bir şey dinlemesin. Ahnamlarla söylemedim yani. Sohbet dinleyenlerin sayısı ne çoğansın diye istiyorum. Allah. Bir kişi bir kişiye ya şu kanalı aç da burada taksiye biliyorsunuz, şuraya biliyorsunuz, buraya biliyorsunuz. Yahu bir ağzınızı kıpırdatmaktan aciz misiniz be? Şu kanalı aç da burada gün, haftada 25 sohbet var, ayda 90 sırf benim. Yani tekrarlarıyla. E bu kadar diğer hocalarımız da var. E dinle burayı. Deseniz bile cihattır ve infaktır. yani. Ama yok yani sizde gayret yok. Yeniden bir canlanma Allah nasip etsin. Ay. Uyuşukluğu kaldırsın. Ne olacak ya? Millet cehenneme mi gitsin, namazsız, laf dersin. Ne olacak? Yazık ki düşman olmuşlar. Kimisi İslam'a düşman olmuş, yine düşman olmuş. Ahirete inanmıyor, kaderine inanmıyor, cennete, cehenneme inanmıyor ya. Bunlar ölürse ebedi cehenneme gider. Adı Ahmet de olsa cehenneme gider ya. Adı Hasan Hüseyin kurtarmalı da var. İman lazımdır. Amerikayı bilmiyor adam ya. Zaten bu ilahiyatçıların bir kısmı çıkmışlar milletin başına bela olmuşlar. Her dakika billeti inkara sürüklüyorlar ya. İnkara sürüklüyor. Evet. Amerika'nın Abdülaziz rivayet ediyor hadis-i: "Es-sahav cehatü'l-cennet." Cömertlik cennette bir <gülüyor> ağaçtır. <gülüyor> Ve sallam teferrekupüme şarkı doğu mağaribi ya. Cömertliğin dalları dünyanın doğularında batılarında dalmıştır. Femen taalluk ediyor Müslümanlara, ciroviler cennet çömekt değil, bu kadar dalı var, bir dala tutunan cennete kadar gider. Ve bu kırıcı cirovilerin ne arabasında? Bu seferin katılmak Cimrilik cennette yetişen, cehennemde yetişen, ateşte bir ağaçtır. Dalları doğularda batılarda yayılmıştır. Femen <gülüyor> taalluk cimrilikten bir dala tutunan mutlaka cehenneme kadar gider. Allah maaf Enes ibn malik radiyallahu anh ta'l-i maddedine hadis-i İnsanların en fazla cesur ve bahadır olanı en fazla cömert olanıdır. Cömertlikle sekavetle, şecaat ikiz gibidir. Cömertlikle cesurluk. Her cömert cesur olur. Her cesur, cömert olur. Her cimri, korkak olur. Her korkak cimri olur. İnceleyin. Ben size ölçü verdim. Bakın böyle tıpatıp uyacak. Herkes hep bakın böyle. Korkak adama bakın aynı zamanda cimri bulacaksınız. Cömert bakın mutlaka cesur bulacaksınız. Allah bize hem şefaat nasip etsin. Hem şey cehennem nasip etsin. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurdu. En isbu'l-sawilel min eş la selam el İçinde cömertlik olan bir eve rızkı çok çabuk gelir. Cömertte rızkı çok çabuk gelir. Ne kadar lan? Efendim bıçağın deve örgücüne ulaşmasından. Yani kurban ediyorsun, getirdin bıçağı, dayadın devenin boğazına diyelim. O bıçak devenin boğazına varmasından daha hızlıca Allah'ın bereketleri, cömertlik olan evlere, hanelere, keselere, cüzdanlara gider. İnşallah. Allah çok ayrınızı arttırsın, elinizi arttırsın. Amin. ve ala Muselim, Muhammad, ala Allah min Allah Allah Wa muhammed. Al muhammed. صلى الله تعالى عليه وسلم Allah'ım Rabbana, tüm lana, nurana, ve fülde, enneke alâ, kül işe Ya Rahman ya Rahman ya Rahman Rahim. As-salatu ve selamu aleykâ Resûlullah. As-salatu ve selamu aleykâ Habibullah. As-salatu ve selamu aleykâ Seyyidil-i, ve zînil-i, ve zînil-i, ve zînil-i, rabbil hizzeke ve